Merhaba, Bir Söz küçüm programına daha hoş geldiniz. Bugün Söz küçüm programını Çanakkale'den yapıyoruz. Çünkü bu hafta 17 Kasım'da açılışı olan bir BNL var Çanakkale'de. Çocuk BNL, Uluslararası Çocuk BNL'i. Ee, Uluslararası Çocuk Biyaneli hakkında e, Mavi Tay Çocukları Kültür Evi'nden Erdin ile beraberiz. Ee, biraz e, hem Biyaneli'nin nasıl böyle bir yapılmaya karar verildiği süreci nasıl oldu ve şu an nasıl tepkiler alınıyor biraz bunun üzerine konuşacağız. Ama tam ona geçmeden bir de bugün 19 Kasım yarın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Ee, biz de söz küçüm programı olarak bir çocuk hakları programıyız. O yüzden aslında ben e, Çanakkale'ye hazır gelmişken e, burada çocuklarla bir çocuk hakları kutu oyunu atölyesinin ardından e, hepsinden değil ama isteyenlerden bazı mesajları aldım. Programın sonunda da e, çocuklara mikrofonu uzatacağız ve onların aslında e, söylemek istediklerini dinliyor olacağız. Ama ben öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de hoş geldim. Sen de hoş geldin. Evet ben aslında hoş geldim. <gülüyor> e, Şöyle yapalım o zaman sen bize baştan hani bu fikir nasıl oluştu, Çanakkale'de yapma fikri nasıl oluştu biraz hı hı. bahsedersen belki kısaca Mavitay'dan da bahsetmek istersin. Evet aslında belki ile başlayabiliriz. E, 6. senesine yaklaşıyor Mavitay kurulalı 2007 yılında kuruldu e, ve bir çocukların kültürevi olarak kuruldu. Buradaki vurgu tam da çocuk hakları konuşurken bence önemli bir vurgu çocuk evi değil ya da çocuk merkezi değil, çocukların ibaresi, ifadesi çok önemli bence. Çünkü bana iş teklif ettiğinde bunu çok merak etmiştim. Bunu bilerek mi koymuşlar yoksa bir tesadüfi ağızdan mı öyle çıkmış, bilerek koymuş bir isim. Ee, bu önemli. Biz işte 5,5 yıldır e, çocuklarla kültür sanat alanında, hemen hemen her alanında e, çeşitli etkinlikler düzenleyen, gönüllülük esasına çalışan bir kurumuz. Eee Mavi Tayı birçok etkinlik yaparken tabii kentteki etkinlikleri de takip ediyor. Çocuklarla beraber takip ediyoruz. Ee, bu etkinliklerden bir tanesiydi uluslararası Çanakkale Bienali'ydi. Eee ve 2010 yılında ikincisinde özellikle çok aktif olarak çocuklarla atölyeler gerçekleştirildi. Ve burada çocuklarla biraz böyle atölyedeki konuşmalar havadan e, ortaya çık yola çıkarak ...biz bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık ve çocuklar açtık bu öneriyi. Hatta başta biz rakip olur mu, biz daha iyi yapar mıyız böyle bir yoklayalım dedik bakalım nasıl değerlendirecekler. Hmm. Fakat çocuklar dediler ki biz çok sevdik Viener'i hani öyle bir rekabet, bizim bir birden ya da alternatif olmak gibi bir derdimiz yok. Hatta işte biri çıkıp şey dedi ya arkadaşımız olsun o bizim dedi hmm. ve bizim çocuk Viener'imizin de ismi olan arkadaşım Viener. Bu şekilde doğdu. Burada tabii iki kurum özellikle ana ortak olarak hı hı. yürüttü projeyi. İşte 18 ay önce başladık. Bunlardan biri Çanakkale Belediyesi, diğeri de Mavital Çocukların Kültür Evi. Ve Çanakkale Belediyesi'nde özellikle belediye başkanımız Ülgür Gökhan'ın çok büyük bir bağına ilgisi ve desteği oldu. Ve o da önerdi aynı şekilde çocuklar dışında. ...o tepki. Hı hı. 2010 yılında biz basit bir sergi yapmıştık. Ee, şimdi basit oldu. <gülüyor> Tabii şimdiki Viener'le karşılaştık ama çok keyifli bir sergi yapmıştık. Ve klasik çocuk sergisi algısı var. Ee, Tehlikeli bir algı. O algıyı kıracak bir sergi yapmıştık. Ve e, hem çocukların ilgisi hem yetişkinlerin ilgisi. Dediğim gibi ana ortağımız Çanakkale Belediyesi'nin bu anlamda hadi yapalım fikri... Ee, ...bizi buraya getirdi. E, dün açtık. Evet, dündü. Aslında dün açtık ama aslında 18 ay önceden başladı evet. çalışmalar. Aslında çok da yorucu bir süreç olduğunu ben buraya gelince tekrar tekrar evet. anladım. Ee, o yüzden belki o süreçte neler oldu? Nasıl bir planlama ha, yapıldı? Nasıl o ürünler alındı? Bir sürü yerden katılım var. Yani aslında Buraya evet. da geldiler hatta o da çok heyecan evet. vericiydi. O süreci paylaşır mısın? Tabii ki. E yani bu sürecin en güzel kısmı e, bizim sadece bir bienal sergisi açmak, bienal açmak hedefiyle yola çıkmamamız. E, çok özel bir süreç yaşattı Hı -hı. bize. Bunlardan bir tanesi sadece 2000 çocukla mavi ekibi çalıştı. E, bunun dışında çeşitli kentlerde ve ülkelerden, farklı ülkelerden birçok kurum, sanatçı, eğitmen Hı -hı. E, atölyeler de canledi kimisi var olan işlerini gönderdi e, kimisi buraya özel işler üretti ve e, çok özel bir süreç yaşandı ve biz hep e, hem konseptimizde hem içerik kavramsal çerçevemizde hem insanlara anlatırken derdimizi biz bunu niye yapıyoruz anlatırken zaten şunu söyledik hani bunun sonuna çıkacak katalog, sergi veya işte internet sitesi değil aslolan yaşanan hı hı. süreç ve çocuklarla iş üretirken de her zaman vurguladığımız bu süreç bu aslında artık e, klişeleşmiş bir durum Hı. ama bu klişeleşmeye rağmen sözlü ortamlarda uygulamaya baktığınız zaman maalesef hala e, süreç değil sonuç odaklı çalışmalar devam ediyor. O yüzden hani süreçle ilg ilgili olarak önce bunu söylemek isterim. E, onun dışında da biz çeşitli kentlere gittik. Mardin, Diyarbakır, Tekirdağ burada Buradaki köy okullarına gittik, Hı -hı. merkez ekipi, eğitim okullarını mavi topladık. Bunun dışında hafta sonu alternatif atölyeler düzenledik. Sonra çeşitli kurumlar dediğim gibi İzmir'de mesela Hakan Kırdar, ki kendisi 3. Çanakkale Yeni'nin sanatçısıydı aynı Hı -hı. zamanda. Çocuklarla özel bir atölye düzenledi İzmir'de ve o şekilde katıldı. Bunun gibi birçok örnek, Nalan Yırtmaç bir şekilde katıldı. Çocuklarla yıllardır yürüttüğü, çocuklarla mize atölyesini buraya taşıdı sonuçlarını. Çok ciddi bir paylaşım ortamı oldu. Bizim için de çok kıymetliydi. Bu çünkü bizim derdimiz bir ağ oluşturmak, bir iletişim oluşturmak, bir hareket alanı oluşturmak ve burada deneyim paylaşmak, birlikte öğretmek, birlikte yeni bir şeyler yapmak. ilk için açıkçası ben hedefimizin üzerine çıktığımıza inanıyorum. Çünkü beş ülke diyorduk. 10 tane de Türkiye dışi Çanakkale dışından kent katılır diyorduk fakat Çanakkale'de beraber 20'nin üzerinde kent 22 kent e, yurt dışından da 18 ülke Türkiye'de sayarsak 19 ülkeyle e, çok güzel bir çalışma gerçekleşti. Evet, kocaman bir çalışma oldu. Evet ve 5000 üzerinde çocuğun e, adı ismi emeği düşüncesi fikri yani evet. şu anı bir yana de. Evet. Bir de aslında az önce söylediğin kavramsal çerçeve falan diye aslında benimle oynar mısın diye bir evet. şey yapmış. Onun seçimin sebebi var mıydı? Neden evet, e, küratörümüz Mustafa Orasan'a bunu e, biener küratörlüğüne önerdiğimizde o zaten önceden düşünmeye başlamış bile bunu. Hmm. E, ve oyun kavramı özellikle yani bizim şöyle bir iddiamız var. Hani bu sanat bu sanat değil bir tanım var o tanıma uyuyacağız böyle bir didaktik bir ortam var böyle bir üretim sürecine inanmıyoruz. Oyun oynar gibi üretmeye inanıyoruz. Hı -hı. ve Çocuklar için değil sadece aslında yetişkinler için de aynı handikap bence var. Çok ciddi bir mesafe var aramızda Sanat çok yukarıda, üst dokunulmaz, önünde. Ece Ayhan'ın değimiyle hani gömlek iliklenip bakılacak evet. bir şey değildir der. Evet. işte biz de aynısını söylüyoruz. Ve bu yüzden vurgumuzu yaparken de bunu bir oyun kavramı üzerinden götürdük. İnsanlara oyun oynayacağız birlikte dedik ve bizimle oynarlar mı diye sorduk. Evet. Benimle oynar mısın diyerek. Ama çok çok iyi oldu. Çünkü ilkinde bir konsept ve e, teknik bir eleme yapılmadı. Hı hı. E, bütün Oops. işler kabul edildi. iki tane etik kuralımız vardı. Bir e, propaganda amaçlı çocuğun kullanıldığı işleri e, elemek durumundaydık. Hı hı. Burada kendi politik tercihlerimizi de tabii ki sakladık. Çünkü evet. orada çocuğun dediğim gibi evet. karar vermesi ve o çocuğun hani dediğim gibi propaganda amaçlı yönlendirilmesi vardı. Yani bu evet. insanların aklına hep belli yerler geliyor ama tam tersine hiç beklemediğimiz, beklemediğimiz şekilde gelen temeller vardı. Ve temel insan hakları tabii ki yani ırkçı söyleme sahip olanlar ya da benzeri çocukların istismar edildiği hı hı. alandaki çalışmalar dışında bütün alanlarda gelen, bütün konularda, bütün tekniklerde gelen işleri kabul ettik. Çünkü ilk önce gelin bir birlikte oynayalım demek istedik. Şimdi tabii bir ilgili gelip görmek gerekiyor. Tabii öncelikle önce onu evet. söylemek gerekiyor. Görmeden çok üzerine konuşmak değil. Çünkü ben hani dün açılıştan sonra gezdiğimde hani gerçekten aslında tek tek hepsinin çok önünde durup uzun uzun üzerine konuşulacak çok şey var yani. Evet. Çünkü orada şey de çok önemli. Yani biz zaten bu programda da çok üstüne basıyoruz. Aslında çocuğun kendi ifade etmesi için ortamlar ve alanlara ihtiyaç var ve bu evet. sanat bunun hani çok göbeğinde ve aslında çok da önemli. Çünkü hem çocuğun kendisiyle ilgili hem kendisini keşfetmesi hem de başkalarına sesini duyurmasıyla ilgili çok olanak sağlıyor. Yani hani stop motion da başka bir şekilde yapabiliyor bunu, heykel yapıyor başka Nasıl? bir şekilde falan. Ve onu aslında B&L'nin tamamında ben gö gördüm. Hani çok farklı şeylerdi ama böyle birkaç tane çok böyle e, paylaşmak istediğim şey var. Gizli olmaz biraz hani benim ilgim bir tanesi mesela şeydi, şey çok eğlenceliydi bence. Yani oyunlu bir köşe var çocuklar evet. toplar falan <gülüyor> o çok interaktif çok eğlenceli evet. ve çocukların çok ilgisini çekti. Dün tabii bu arada ve bu fikir çocuklar tarafından bulundu. Evet. Bu arada o iş ha. yani bu bizim Belki... hazırladığımız böyle hadi bir de oyun oynasınlar diye hazırladığımız bir şey değil. Hı. Bu işi de bu fikri de çocuklar Ankara'dan uluslararası çocuk sanat uluslararası çocuk sanat birliğinden çocuklar çocuk sanatçılar da diyebiliriz evet. çocuklar. Bu işi tamamen kendileri tasarladı. Bu fikri orada oyun oynanabilir mi? Bunu sormuşlar. Biz hmm. böyle bir iş yapsak orada uygulanabilir mi? Evet dedik. Ve böyle bir kurgu ve o topları, o her şeyi onlar hazırladı. Süper. Ama çok asıl süper. olan, hani bunu bir ustaya da yaptırabilirlerdi. Hiç fark etmez. O fikir onlardan çıktı. BNL'de çocukların oyun oynayabileceği bir şey yapalım. Evet. Demeleri evet. muhteşemdi. Bir de benim en çok dikkatimi çeken aslında çok şey ama benim mesela çok etkiledi. yani kendi çocukluğumu düşündüm e, bu resim derslerinde duyduğumuz şeyler gibi <gülüyor> kara tahta yani bence çok etki çünkü gerçekten hani bizlerin hani o hani kühaya devam ediyordur diye düşünüyorum ama yani gerçekten nasıl sınırlayıcı nasıl kısıtlayıcı evet. aslında o resim yapmaktan soğutan o kendini kötü olmuş falan gibi bir şey var, ben onun hikayesini merak ettim aslında. Yani evet, nasıl var. çıktı ve o cümleler gerçekten çoğumuzun duyduğu cümleler. O da önemli bir şey. Aslında çocukların hayatı için çok önemli. Çünkü evet. çocukların yeteneklerini geliştirmek derken aslında onları kısıtlayan, belli bir kalıba sokmaya çalışan, zihnini çok iyi yansıtan bir eserdi kendisi. Evet, ters tepki. Ee, o, onun bir de diğer versiyonu var ama onu çocuklarla anlaştık. Onu hiçbir zaman sergilemedik. <gülüyor> ee, onu da esprisini anlatacağım burada sadece şu cümleyle başlamak isterim zaten hani biraz önce söylediklerini minicik bir şey yetişkinler sadece dışarıda değil atölye sürecinde de her anında da projenin kolaylaştırıcı olmak durumundalar tanımları verdiğinizde görevleri verdiğinizde o süreç o süreç olmaktan çıkıyor hı hı. Siz çok iyi niyetli bir şekilde kağıdını dik tutuyorsunuz çocuğa oradaki cümlelerden evet. biri oydu ama bunu ona hissettirerek neden sergilemede, sergileme tekniğinde konuşarak bir şekilde sunmanız lazım ama hala yatay tutmak istiyor da yatay tutmalı gibi. Ee, bu süreç çok önemli. O işte ona vurgu yapıyor. O iş aslında bizim 2010 yılında arkadaşım BNL adını hmm. bulduğumuz ve e, sergiyi açtığımız e, alandaki işlerden biri. Bir hmm. tane oradan iş almak istiyorduk. Süper. Ve özellikle Yapıyoruz. bunu istiyorduk çünkü çok uygun bir işti bu. Ee, ve ona onun esprisi de Maleviç'i gösterdim çocuklara Sen bu da önemli bir örnek Hani çocuklara gösterip Malevici burada bunu bunu demek istemiş Buradan gelmiş akım buymuş demek yerine Sadece Maleviç denen bir adam bunu yapmış hmm. Derdi ne olabilir diye soruyoruz Ve çocuklar kendi cevaplarını veriyorlar Ve biz genelde ufak tefek açmaya çalışsak da Hayır öyle değil böyledir Asla böyle bir şey demiyoruz Mesela siyah kare için, manevi için kara karesi hı hı. için çocuklar şey dedi, e, kesin bu birilerine kızmıştır. Annesi, babası, resim hı. öğretmeni, ilkokulu öğretmeni, burada böyle bir taşta attılar. Sonra da bütün tuvali siyah boyamıştır. Kapatmıştır yaptığı resmi. Onun içinde resim vardır aslında. Hı. Gibi bir yorum yaptılar. Peki dedim o zaman... E, şey yapmak yani benim kurgumda vardı atölye kurgumda hani ona bir şey yazdırmak vardı ama böyle yaklaşınca daha muhteşem bir şey çıktı. Dedim neler duyuyorsunuz resimlersinde Resim, hmm. resim <gülüyor> yaparken ya da siz büyüklerden neler duyuyorsunuz? Hepsi bir başladı ama bir dertlenme bir dertlenme neler neler işte şu rengi kullan bunu yap işte kağıdını katlama kağıdına yazı yazma renkleri karıştırma renkleri karıştırma <gülüyor> Ne kadar aslında. O kadar çok şey ki ben kendimi de gördüm yani çok özgür bir ortam yarattığımı hmm. hep iddia ederim ama bazen kendimi de gördüm orada ya evet ben de böyle <gülüyor> ha, işte orada kolaylaştırıcı olmak gerekiyor gerçekten renklerin karışmaması gerekiyor bazen evet. onu anlıyorum evet. yani çünkü akrilik boya dediğimiz şeyde dört renk karıştığı çok kötü evet. bir renke dönüşüyor ve çocuk da mutsuz ayrılıyor işinden Tabii ki aslında ama bunun nasıl olacağıyla ilgili ya da çocuklar ya ben aslında tam da burası iyi oldu galiba yani biyenal bu arada yani çocuk biyeneli Çocukların yaptığı şeyler ve tabii ki çocuklar kendi eserlerini Olur. görüyorlar ve çok önemli. Çocukların oraya katılımı çok önemli ama bence yetişkinlerin kızılımı da çok önemli. Aynen. Çünkü bence bu bir aynen yani çocukların kendileri, kendi kendilerinin yaptığı işleri görsünler diye değil. Ben çünkü çocukların ürettikleri şeylerin aslında çok kısa alanlarda tek günlük, bir saatlik asılıp hadi değiştiriyoruz çok şey Aslında çok büyük bir emek var orada ve aslında yetişkinlerin onları görmesi çok aynen. önemli. O yüzden hani bu bir ben acaba yetişkinler geliştireyim Gelecekler mi, bakacaklar mı diye çok merak ediyorum. Yani... Tabii hatta şey özellikle e, üniversite öğrencilerine yönelik özel bir gezi programı da düşünüyoruz. Bunun dışında tabii bütün ilk öğretim okullarını gezdireceğiz ama dediğim gibi yetişkinlerin görmesi önemli çünkü e, birincisi yapabileceğine çok inanmıyorlar çocukların bunlara. Hele bir yetenek denen bir e, başımıza bela evet. olan bir sözcük var. E, hepimizin e, sanatla arasındaki mesafeyi büyüten sanatla bu mesafe sadece üretim aşamasında değil, bakma, görme, takip etme, okuma her anlamda bizim e, aramıza çok ciddi mesafe yaratan en büyük e, bela sözcüğümüz maalesef. Evet. Bu sözcüğü kullanıyorum ama gerçekten bu sözcük bunu hak ediyor. O yüzden yetişkinlerin de görmesi, çocukların da aynı zamanda çocuklar gezerken aslında birer yetişkin olarak da geziyorlar bunu fark ediyoruz biz bazen. Ee, ...onlar da bu tarz değerlendirmelerde... ona ne kadar yetenekli... ...işte ne kadar becerikli... ...işte ne kadar güzel kesmiş, yapmış... ...boyamış, çizmiş... ...ama derdimiz bu değil bizim hı hı. ki... ...buradaki işler onu söylüyor ve en önemlisi... ...şunu söylüyor, biz çocuklara hep bunu soruyoruz zaten... ...hani mesela diyoruz... ...hani benzetmek bu kadar kıymetli bir şey olsaydı... ...dünyadaki en yetenekli ressam ...fotoğraf makinesi olurdu... ...yani fotoğraf evet. makinesi... ...bir sanatçı olurdu hatta yani... ...ama neden değil gibi e, bu tarz birçok dogmatik bilgi var. Yani dediğim gibi sanat aramızdaki mesafeyi açan, yetişkinlerin de bunu görmesi, bunu gördükten sonra birazcık daha açılmaları, aynı zamanda şu fikri algılamaları mesela şimdi o kütükleri çocuklar kesmedi tabi. Mesela Biennale'deki işlerden bir tanesi. E, hatta o spreyleri bile beraber yapıyorduk ama orada daha teknik, daha zor bir durum vardı. Mesela o spreyleri de biz sıktık. Hı hı. Yani işe baktığınızda, işe orada fiziksel bir müdahalesi neredeyse çocuğun yok. Ama bütün fikir onun. Evet. Bütün kurgu onların, bütün sözcükler, bütün o sanat tanımları o çok önemliydi bizim için zaten. Sanat dediğin nedir ki? Hmm. Yazısının altında ki atölyenin evet. adı da sanat e, tokat tavuğudur. Evet. <gülüyor> gibi bir resmi. Nedir ki bu sanat dediğimiz şey? Evet. Yani ve ne kadar önemli olabilir ki? Ne kadar ulaşılmaz olabilir ki? Çok önemli belki ama... Ne kadar ulaşılmaz olabilir? Değil. O yüzden bu süreci yetişkinlerinle paylaşması görmesini çok önemsiyoruz. O, Hı -hı. Bunu algılamasını, yani çocuğun üretiminin eline değil, önce zihninde başladığını görmesini ve her çocuğun üretebileceğini Hı -hı. ve e, ilişki kurabileceğini e, görmesi çok önemli. Evet. Peki şimdi açlık bir 17 Aralık'a kadar. 16 16, 16 Aralık'a Aralık kadar. Yani yaklaşık bir ay evet. açık olacak. Aslında çok kısa da şeyden de bahsedelim. Yani Uluslararası 18 ülkeden bahsettim. Evet. Çok güzeldi. Çok başka bir katkı sağlamıştı. Hmm. Hani Çok güzeldi çok o açıdan. Evet, yani. Çok ilginç işler vardı. Geldiler falan. Belki yani o süreç de bence önemli. Yani hani o sanatın evrensel yani normalde mesela bunu o kadar yapamayabilirsin hani 18 bilmem kaç farklı ülkeden çocukların yaptıkları şeyleri birbiriyle paylaşmak evet, çok biz. iyi bir aracı oldu yani onu da görmüş olduk bir de aslında hani gene do doluluk açısından hani çok farklı şeyler de vardı yani çok bir sürü video ile ilgili görsel şeyler de vardı evet. fotoğrafta vardı falan hani birazcık daha farklı farklı şeyler vardı evet. bu da tabi e, güzel olmuş yani en azından gezenler e, bileyim, hani sadece Resimler görmüyor da çok daha başka başka bir sürü evet. çalışma görüyor. Ki fırsat verdiğinizde çocukların üretebildiğini evet. görüyorsunuz. Yani videoda yapıyorlar. Evet. Enstelasyon da yapıyorlar. Şimdi tabii anlatmak Manifesto da yazıyorlar. Evet, evet. Yani şey de çok zor tabii şu anda. Hani ben ama yani gezerken hep şey ya zaten çocuklar bir arada olduğum için belki birazcık daha şeyin farkındayım zaten. Hani çok şaşırmıyorum bunlar nasıl çocuklar, hani nasıl yapmışlar falan şaşırmıyorum. Çünkü çok inanıyorum onların o kapasitesine evet. ve yapabileceklerine yani alan sağlandığında ve ortam ve o kolaylaştırıcılık sağlandığında zaten ortaya çıkıyor. Ama yine de hani yaparken şey diye düşündüm yani evet ne güzel ki hani evet sadece yaptıkları değil bunu başkalarıyla paylaşıp belki başkalarının da hani mesela çocuklar gezerken de mesela ben öyle hissettim yani ben de bir çocuk olsam evet. yani ne güzel ya yaparım ben de yapabilirim aa ne güzel benim yaptığım bir şey de aslında bak buraya hani ne kadar anlamlıymış Bilmiş. falan ıı, da hissini yarattığını düşündüm aslında bu da çok kıymetli ee, o yüzden ellerine sağlık ha, teşekkür ederiz <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Ee, o zaman bitirmeden önce belki senin söyleyeceklerin şeyler vardır. Biyenel nerede? Belki böyle bilgileri hmm, kaçırırken <gülüyor> <gülüyor> Çanakkale dedik ama. Evet aslında Çanakkale'de e, dört mekanda aslında Biyenel ama ana mekanımız Çanakkale eski otogar binası ve deposu. Ama bunun dışında Çanakkale yazar sanatçı evinde e, başka bir projede İngiltere'de yürütülen bir projede e, çöpten insanlar, hmm. e, çöp insanların maceraları hmm. adlı bir sergimiz var. Bir de e, bienniali işlerin kendisi var olmadığı için gönderemeyen ya da kimisinde de e, proje çok yaratıcı örnek gösterecek bir proje Hı -hı. olduğu için e, yaratıcı projeler, yaratıcı süreçler diye bir poster sergisi Hı -hı. E, açtık. O da Kofman kütüphanemizde. E, orada da hedefimiz insanların e, bu yaratıcı projelerin nasıl yapıldığını görmeleri, o e, çer kavramsal çerçevelerini görmelerini, ...teknik olarak neler yapıldığını, süreçte neler yaşandığını... ...başka insanlarla paylaşmak, aynı zamanda çocuklarla paylaşmak... ...çünkü çocuklarla çok merak ediyorum... ...özellikle o sergiyi... Hı hı. E, ...bu birilerinin bu paralel sergisiyle ilgili ne söyleyecekler... ...ilginç olacak çünkü onlarla... ...çünkü bu serde iş yok... ...işin yapım sürecinin belgeleri hı hı. var orada ...sadece... E, ...ve çok güzel bir ekiple çalıştık... ...onu söylemek, hı hı. onu vurgulamak çok önemli... E, ...muhteşem bir küratörle çalıştık... ...Mustafa Orasan... Sanat yönetmenimiz Seyhan Vostep aynı şekilde koordinatörlüğü beraber üretim Evren arkadaşım Evren Aldoğan yani inanılmaz bir yükün altına çünkü bunun bilinmesi gerekiyor çok küçük bir ekip yaptı bu BNL'i gerçekten çok çok küçük bir ekip yaptı ve e, bu ekip Kadriye günler Barış Karayazgan hepsinin ismini böyle saymak sürekli geçiyor e, teşekkür konuşmasına da hep onun telaşı evet. içerisindeydim. Kız kardeşim Gizem Hanım'la yıllardır birlikte çalışıyoruz ama bu bienalde e, gerçekten aşırı bir emek verdi ve en son aşamaya geldiğimizde de muhteşem bir e, üniversite öğrencilerinden oluşan ve e, gençlerden oluşan evet. üniversitede okumayan, aynı zamanda gençlerden oluşan muhteşem bir gönüllü ekibi e, çalıştı. Çok büyük bir özveriyle çalışıldı. Evet. Sanırım onları almak gerekiyor her an. evet. evet. Biz Çünkü, de çok hissettik evet. olarak, biz de karşıladılar, evet. yalnız bırakmadılar falan, böyle biz İstanbul'a gibi geldiğimizden beri de onları gördük, onların heyecanını, dün açılışta da onlar da çok heyecanlıydılar. Sen evet. anlatırken ve teşekkür yaparken onlar da böyle çok büyük bir heyecanla yaşasın yani, Aç, açıldı falan evet. diye. Bu işe çok önemli. sahiplendiler, evet, yani. çok önemliydi ve çoğunlukla böyle üniversiteye işbirliği üniversite öğrencileriyle bir üniversiteye gitmeyen ama mesela güzel Sanatlar sesine gidip şu an üniversiteyi kazanamayan ama hani hem konuyla da ilişkili bir sürü kişiye tanıştım genç evet. tanıştım ve mesela beni o da çok heyecanlandırdı e, o da çok güzel bir işbirliği olmuş evet. çocuklar e, gençler evet. falan ve işte çok küçük bir ekip olmasına rağmen zor çok bir farklı iş. kuşaklar yan yana birlikte çalıştı diyebiliriz o ne zaman güzeldi. evet çıktı bence de. Evet. Teşekkür ederim. Ee, son olarak şeyle konuşalım. Ee, nasıl ulaşabilirler? Site... Tabii. İyi, ee, Arkadaşım BNL adı bizim artık ön adımız zaman ve en önemli e, sloganımız. Hı hı. Ee, Arkadaşım BNL'nin kendi sitesi var. www.arkadesimbienel.com oluyor tabii. Ee, onun dışında... E, bize Facebook'tan ulaşabilirler. Hı -hı. Twitter'dan takip edebilirler ve ulaşabilirler. E, mail adreslerimiz hepsi aynı zamanda sitemizde yer alıyor. Aynı zamanda bize direkt telefon da edebilirler MaviTayı. Direkt arayabilirler. Onunla internetten çok rahatlıkla e, bulabilirler. E, ve bütün bu süreçte hepsini e, aynı şekilde paylaşacağız. Şu belki önemli bir fark olarak da. E, bütün... Çocukların takip edilmesi, görebilmesi için acele etmeyeceğiz. Yalnız çok özenli bir iş çıkarmak istiyoruz. Hmm. Sanal bir sergi açacağız biz hmm. İngilizce-Türkçeye. O çok güzel. O çok iş. çok önemli bizim için. Çünkü buraya iş gönderip katılamayanlar var. Onun dışında takip edim, yani duyan, görmek isteyen birçok insan var. Ama buraya gelme imkanı yok. Evet. Bunun görünmesini, izlenmesini çok istiyoruz. ve Bunun tek çaresi, yani bizim için bulabildiğimiz en güzel çözüm, hani katalog dışında. Böyle bir internette sanal sergi ve umarım yapabiliriz böyle mini bir animasyonla ilerleyen bir sanal sergi düşünüyoruz. Oradan umarım. da takip edebilirler. Süpermiş bu. O zaman bitirebiliriz. Çok teşekkürler. Keyifli ben teşekkür ederim daha sonra da Mavita iyi tekrar programı. Burada sana program... da çok teşekkürler. Atölye harika bir atölye yaptım evet, çocuklarla. De Hem de böyle... açılış yorgunluğunun arkasına. Evet. <gülüyor> Biraz zorlayıcı <gülüyor> oldu herkes için ama eee tamam Burduzan programımızı kapatalım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de çok teşekkür Şimdi başında söylediğim gibi yarın 20 Kasım olması nedeniyle e, çocuklara bıraktık mikrofonu. Onlar bize çok güzel mesajlar verdiler. Şanakare'den onları dinleyelim. Hoşça kalın. Ben çocuk hakları gününde bir günlüğüne de olsa yetişkinlerden çocuklarına az da olsa güvenmelerini istiyorum. Çünkü çocukların ilerideki geleceklerini daha iyi yapmaları için... Bir yere giderken sosyal faaliyetlere katılmaları, dışarı çıkmaları için onlara güvenmelerini istiyorum. Her dakika kontrol etmemelerini istiyorum ve bu yoksullarda genellikle oluyor. Erken yaşta çocukların evlendirilmemesi, şiddet görmemesi ve çalıştırılmamasını istiyorum. Ben yetişkinlerden çocuklarını birazcık yani çok değil ama gene de yeteri kadar yani özgür bırakmalarını istiyorum. Çocuklarını çok yani çok kısıtlarlarsa çocukların hem kendine güvenleri olmaz, bir de cesaretlenmeleri yani olmaz yani cesaretli olmazlar. Ben çocukların anne ve babalarından onlar bir şey yapmayı istediği zaman onlara destek olmalarını istiyorum. Siz onların cesaretlerini kırıyorsunuz böyle yapma derseniz. Bu sefer çocuklar kendilerinin bunu yapamayacağını sanıyorlar ve başka işlere de girişmiyorlar. Bu yüzden lütfen çocuklarınıza saygı duyun. Ben başka bir konuya değineceğim. Şu anda bizim yaşadığımız olanaklara göre Türkiye'de yaşamak bizim için kolay ama doğuda bazı ailelerin, çocuklarının yaşamakları kısıtlanıyor. Aile baskısı uygulanıyor. Buna bence bir dur demenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ben İncigül Arslan. Ee... 12 yaşındayım. Çocukların hakkın, haklarının hiç önemsenmediğini düşünüyorum. Ee, çocukların haklarının daha çok önemsenmesini istiyorum. Ee, nasıl medya okur yazarlığı dersi varsa çocuk haklarıyla ilgili bir ders olmasını da istiyorum.